Açık Dergi. İş sanatın sunduğu Açık Dergi devam ediyor. Evet, Ceren ve birlikteyiz. şu anda Açık Dergi'de bir müddettir aslında ismini, e, almaya başladığımız yeni bir alanı ve e, yeni planlarını e, ilan etti geçen gün birlikte e, yeni bir açılmışken hem aslında ilk defa Açık Dergi'de bu mekanda bir kayıt yapmanın e, heyecanına sahibi hem de arınmak ve Ceren'de bir kere daha buluşuyor olmanın Merhaba, hoş geldiniz Oy. Açık Radyo yayınlar. E, evet, İnşaat'ın taşındayız. Burası e, etkileyici bir mekan. Her şeyden önce e, biraz burayı anlatalım isterim. Birazdan e, konuşacağımız aktif sergi ve ileride olacak etkinliklere e, de böyle ufak bir hani şart koymak için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 ee, bir e, bina e, mimarisi çok önemli bir bina e, ve şu an bir kültür merkezi olarak çalışıyor. Burada bizim için önemli hani örnek verebileceğimiz burada yaşayan isimlerden en önemli isimlerden birisi İhsan Rayfan'ın kendisi önemli bir şair biz en popüler işini "Kimseye Etmem şikayet adlı şiiri ve besteden parçadan dolayı biliyoruz kendisi bir dönem burada yaşamış küçüklüğünde burada yaşamış bir evlilik geçirmiş sonra tekrar buraya dönmüş o dönemde tüm şairlerin ressamların edebiyatçıların toplanma mekanıymış burası aslında bizim böyle hani Fransa'da böyle salon dediğimiz şeye en yakın olan binalardan birisi. Daha sonrasında e, Mardin ailesine geçiyor. Arif Mardin bu evde doğuyor. E, Betül Mardin uzun bir süre yaşıyor. Daha sonra bir dönem bir kaymakamlık oluyor. Daha sonra da vakıflardan kiralıklılıyor. şu an bir kültür merkezi Kalyon Kültür olarak. Kalyon Kültür aslında daha önce 3 tane sergi yaptı. Biraz uzun süreli sergiler, daha çok fotoğraf ve çağdaş sanat üzerine sergiler yapmıştı. Fakat bir şekilde biz bir araya geldik ve zaten benim dijital sanatla alakalı Ceren'le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 Türkçesinde İngilizcesinde evet. Türkçesin takıldım şu an. Art, Art, Art Text Preservation'ın ki, kitabın adı evet. ama e, şey biraz işte dijital sanatın e, korunması ve nasıl sağlanacağı, nasıl işte toplanacağı Hı -hı. ve e, işte nasıl il, ileriye geleceği uygun bir şekilde saklanacağı ile ilgili konuların bir yere getirildiği e, böyle 12 12 tane makalelerin yani, bir arada olduğu e e, bir kitap.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 ee, çeşitli şey konuşmalarla e, kitap aslında tanıtmaya ve orada iki makalelerin konuşmalarını burada ağırlamayı hmm. düşünüyoruz. Hmm. En sonunda da hani kitap çıkana kadar bunu devam ettirelim ve kitap ilk çıktığında da burada belki yasmanı yaparız diye düşündük. Öyle bir projeye başladık. Hmm. Yani asıl buradaki dijital sanatla olan bağımızı e, ilk defa kurduğumuz aslında konuşma dizisi o oluyor. Hmm. E, buna işte hani eğitim kısmına da biraz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 Riyan'ın sergisi oldu. Biraz ondan da bahsedelim, isterim. Uzun yıllar aslında İstanbul bu kötü sanat çevresine bakıldığında şu anda büyük bir yükseliş ve dikkatli dijital sanat tartışmaları hara edilermiş vaziyette. Ama siz aslında artmanlıkları olarak <gülüyor> yıllardır bu olana çok büyük katkı verdiniz. Evet. <gülüyor> daha önce muhtelif alanlarda yaptığımız pek çok önemli küratörlüğünde yaptığımız bir sergide var. Ama neden LIA başlamayı tercih ettiniz burada? Bir özelliği var mıydı? Yok da olabilir ama. E, var da aslında. Yani aslında bizim için var. Yani LIA ile daha önce de e, birkaç sergimizde çalıştık. E, i̇şte e, Akmak Sanat'ta yaptığımız sergilerde, işte Kontemporist İstanbul'un üstünde plug-in'de yaptığımız sergilerde yer verdik küçük küçük işlerine. Ama yani yaklaşık 10 senedir bir ortaklığımız var Liyayla. Çeşitli işlerde birlikte çalışıyoruz. Liyay bizim çok önem verdiğimiz bir sanatçı. Çünkü bu alanın aslında en öncü sanatçılarından biri. 1995'ten beri bu işle ilgileniyor. Yani 1995'te düşünün yani çoğumuzun hani evinde işte bilgisayarın olmadığı, işte ilk defa çok öncü insanların işte e-mail adreslerinin daha yeni yeni olduğu bir zamandan bahsediyoruz. O zaman da işte ne takdirde bir akım var internet sanatı? İnternet ve sanatın ilk kurucu isimlerinden bir tanesi diye. Onun için sanat tarih açısından çok önemli bir isim. Artı bizim ikincil olarak da önem verdiğimiz başka bir konu. E, keşke bunları konuşmak gerekmesi ama ne yazık ki hala daha e, dijital sanat alanında e, kadınlar azınlıkta e, bir erkek egemen bir ortam olduğunu söyleyebiliriz. E, bu dönemin e, yani ilk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 Onun için de değişik alanlarda işler yapmak bizim için önemli. LİA sadece yazılımla iş üreten bir sanatçı, sadece kodla iş üreten bir sanatçı. Ve Türkiye'de yani benim hatırladığım kadarıyla sırf kodla üretilen işlerin olduğu bir sergi daha önce olmadı. Yani bu mesela yeni bir alan Türkiye için hala. Yani yurt uzun senedir devam ediyor. Türkiye'de de var temsilcilere ama hani izleyicinin çok fazla bildiği bir alan değil.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 e, tarihine dair bir fikirleri olmasını istedik. Yani. E, onun için yiyi seçtik. Evet, bir yandan serginin yani Dian'ın yapıta açısından evet. böyle bir yani tarihsel bakışta da e, kurgulandığını söylemek lazım. O manada aslında buradaki e, seçkiyi iyi de anlatabilir misiniz? Dian'ın evet. ne türden işleri nasıl bir kronolojide var mı? Kronoloji? E, yani çok kronolojik yapmadık yerleşimi ama e, biraz şey yapmaya çalıştık. Yani e, genel olarak kurgularken sergi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 özel ders almak isteyenler oldu. Biz de kendisiyle paylaştık. Bu arada beraber gelecek. Videoların ses tasarımcısı da beraber. Deniz Stewart beraber gelecek. İkisi de burada olacak. Bizim hep önem verdiğimiz şeyler bunlar. Ve önemli de iki isimle gelmişken sanırım sergiyi biraz uzatacağız. Bazı üniversitelerle ortaklıklarımız olacak. Herhalde 1-2-3 hafta bir uzama süresi olacak. Beraber öyle yani mümkün olduğu kadar onları tutup gençlerle <gülüyor> buluşturmak ve böyle belki değişik burada da bazı projeler çıkartmak zorunda. Selçuklu'da e, bu ay zaten çalışıyor olacağız. Selçuk'un da özellikle çok ilgisini çekse Selçuk Altun, Sabancı evet. Üniversitesi ile ortak bir şey belki gerçekleştirir. Bir ders belki oradan bir proje çıkabilir. Böyle şeyler hep çok açız. Fırsatı bulmuşken onu değerlendirmek istiyoruz. Büyük ihtimalle uzayacak ama tam tarihle alakalı Örneğin öninkalyonkültür.org evet. sitesinden evet. bakabilirler. Evet. Tam tarihe ama uzayacak gibi görünüyor evet. şu an. Belki böyle çıkar yazdığında çocuklara getirir buraya. Kesin getirir. <gülüyor> <gülüyor> Uzun uzadı. Uzun uzadı. <gülüyor> Öyle bir şey de yapabiliriz. Ee, evet. Bir şeyi merak ettim. Bir merak ettim ilgi olduğunu söyledim. Yani çok medyatif bir şey o masajısından söyleyemem ama ilginç geliyor hakikaten. Bu ilgi var mıydı sizin daha önceye? Çünkü sonuçta estetik olarak e, sanat izleyicisinin arşiv alımının dışında bir spektrumda evet. işler ekleyerek geldi sizin üretinizde. Bu peki, yani burada işte öter salmak isteyenlerle tanışmak isteyenler değil bu. E, yeni bir fenomen gibi bir çok tabii yani burada biraz şaşırdık aslında. Çünkü mesela Akbank Sanat'ta yaptığımız sergilerde hatırlıyorum. Monochrome ve non mesela ilk. LIA'da da içi de çok sorumlu. Mesela öğrenciler ve çok böyle ayrı alanlardan gelen. Mesela işte felsefe öğrencileri, teoloji öğrencileri, matematikçiler. Hepsi mesela Akbank Sanat'ta bizi bir şekilde bulup sanatçılar tanışmak istiyorlardı, sorular soruyorlardı. O tabii daha...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 Ötemizde işleri anlayanlar, foranlar ve gerçekten hiç sanatla alakası olmayıp buraya yani Nişantaşı'ndan görüp girmiş <gülüyor> isimler bile peki Lia burada mı? Lia ile tanışabilecek miyiz? gibi tepkiler gelmeye başladı. Ee, o yüzden hani sevindik. Yani ben aşırı şaşırmadım ama tabii her zaman şaşırtıcı ve sevindirici oluyor böyle tepkiler olması. Yani, yani biraz şey gibi düşünüyorum. Yani dijital sanat hani... Hala daha aslında yani baya bir zamandır yapılıyor olmasa ama hala bir yeniliğini koruyor ve çoğu insanın için hani ilk defa karşılaştığı bir sanat dalı Ama yine de ben şeye inanıyorum yani sanatla hiç ilgilenmeyen ve hiç bağlantısı olmayan ve hiç deneyim olmayan insanları bile çok kolay yakalayabilen bir alan olduğuna inanıyorum açıkçası. Onun için de şey geliyor yani ırmakla başından beri öyle bir düşüncemiz var yani bunun çok demokratik bir alan olduğunu düşünüyoruz.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 Demokratik olduğuna başından beri <gülüyor> insanlardınız yani. <gülüyor> çok <gülüyor> eski. Bilenler, hatırlayanlar olursa. <gülüyor> evet, yani küratörlere karşı aslında. Biraz yani başlamış bir şey da <gülüyor> ama biz küratörlere <gülüyor> karşı başladık.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 ee, çok daha aslında kolaylık sağlayan, onun için de bence e, sanatla ilgili bildiğimiz şeyleri böyle bir e, devrim getiren bir alan olduğunu düşünüyoruz. Evet, yani bu çağın özelliğini belki daha yakın. Evet. Yani başka bir sanatçı e, duruşunda mümkün oluyor aslında. Yani o yukarıdaki yerde henüz söyleyeyim, kulein içindeki değil de hemen yıl başında evet. senin yanındaki kişi için. Evet.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 Aslında ciddi spekülasyonun döndüğü bir finansal e, alanda stratejide sanat eserleri'nin e, de dolaşımında e, olduğunu görüyoruz. bunun riskleri hakkında eminim ki kendinizi konuşmuşsunuzdur. Şöyle kapsül bir şeyler söylediğinizin öyle mi? Yani NFT dünyası e, şu an hala yani karışık ve nereye gideceği çok belli olmayan bir halde. E,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 ee, arka plana düşebiliyor. Hı. Halbuki yani sanatsal bir üretimde aslında böyle şeylere önem veriliyor olması lazım. Ee, biraz daha iyi bir yöne gidiyoruz inşallah bu yöndeki gidişat da devam edecek. Evet ya bir yandan spekülasyon kendine ilerki başka bir odak bulur. Evet. O şekilde ilerlediğinde belki daha e, dünyaya uygun sanatçılar ve izleyiciler olarak biz en iyi dünyasında varlığımız sürdürülecek. Evet. evet inşallah. Yani o da ilerisi olarak duruyor. Evet.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 Dijitalde doğa tezahürleriyle alakalı çok şey yapıyorduk. Şimdi biraz daha böyle çevreye olan etkileriyle alakalı, Hı. bu özellikle Covid döneminde sanatçılar bunlarla alakalı çok çalıştılar. E, o yüzden böyle çok değişikler göreceğimiz Hı. bir karma sergi bizi bekliyor. Ee, onun dışında yani dijital böyle heyecan verici işler çıkacak gibi bir de şeyi amaçlıyoruz ee, daha şu an onu oluşturma durumundayız ama hani kurumla beraber e, dijital sanatı desteklerken işte öğrencileri ve bu şeyi yeni başlayan sanatçıları da desteklemek istiyoruz o yüzden bir yarışma yapacağız büyük ihtimalle uluslararası bir olan ee, onun da detaylarını yakında açıklıyor olacağız ee, O öyle güzel bir yarışma üzerine çalışıyoruz ee, o gençlerin ve ilerlemesi üzerine ee, şu an hani şimdi çok da detay vermiyor sürpriz olsun ama biraz böyle şeyler bekliyor bize. He? Evet heyecanlı kaçınmamış oldum. Çok teşekkür ederim. Biz şimdi teşekkür ederiz. Evet Rumah ve Cihan Arkman'la birlikteydik. Açık Dergi 95.0 Açık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Nişantaşı Taş Konak'ta yalan Kalyon Kültür'de gerçekleştirdiğimiz bir kaydı sunduk sizlere. bunda özellikle belirtmek istedim. Ceren ve Irmak Akman'la yaptığımız bu söyleşiyi yarından itibaren Açık Radyo'nun podcast kanallarında da bulabileceksiniz. Bunu da belirterek söz kovana yeri bırakmak istiyorum. Açık Dergi'nin bu yayın döneminde yayına başlayan yeni kuşa Söz Hatice Örün'de. Écoute comment je fais Sözcüklerin kökenleri Hazırlayan ve sunan Hatice örün kolazon. Kolazon de İsim şehir oynuyoruz, sözcükleri kovalıyoruz. Bugünkü kategorimiz eşya ve bu haftanın harfi aynı ile başlayan entari sözcüğünün izini süreceğiz. Türkçe'de entari sözcüğü artık pek kullanılmıyor. Onun yerine Türkçe giysi ve Arapça elbise sözcükleri var. Ama sözcüğün öyküsü çok ilginç. Arapça sözlükte yer almasına rağmen entari Arapça değil. Çünkü kahramanlık göstermek anlamını taşıyan bu sözcükten türemiş başka fiiller yok altında. Ayrıca %90'ı 3 harfli köklerden türeme Arapçaya, ayının TR 4 harfi ile başka bir dilden sızmış olmalı. Sözcüğün izini sürmek için 6. yüzyılın ilk çeyreğine İslamiyet öncesi Arap folklorunun en meşhur aşk ve kahramanlık hikayeleri olan Antara ve Abla'ya gitmemiz gerekiyor. Bir şövalye ve şair olan Antara bin Şeddat adını gösterdiği kahramanlıklardan sonra almış. Annesi Etiyopyalı bir savaş esiri, babası savaşçı bir Arap olan Antara, köle olarak dünyaya gelmiş ve kara derisi yüzünden kendine Arap kargası denmiş. Antara, kuzene ablaya aşık olmuş ve onunla evlenebilmek için pek çok zorlukların üstesinden gelmiş. Babasının bir savaşta kabilen için savaşırsan özgürsün demesi üzerine savaşmış ve Antara bin Şeddat yani Şeddat oğlu Antara adını almış. Kuşaktan kuşağa sözel olarak geçen bu hikayeler yıllar boyu canlılıklarını korumuşlar ve her dilde yeni bir anlatı bulmuşlar. Bir sürü de esere ilham kaynağı olmuşlar. Örneğin Rus bestecisi Nikolay Rimsky-Korsakov 2. Senfonisinin adını Antar koymuş ve bu hikayelerin tamamen farklı bir yorumu üzerine yazmış. Antara ile ablanın maceralarını 1477 yılında Fatih Sultan Mehmet Türkçe'ye çevirtmiş ve Kitap Topkup Sarayı kütüphanesindeymiş. Antara ile ablayı gösteren 19. yüzyıldan kalma bir resimde Antara'nın üzerinde turuncu bir yelek gördüm. Kahramanlık göstermek anlamını taşıyan bu sözcüğün altında listelenmiş yazılışı aynı iki sözcük daha vardı. Antari, Antar hikayelerini anlatan, Antari, Cepken, Bolero, Korse, Göğüslük. Paralel bir örnek daha vereyim. Boğa güreşleri 6. yüzyılda Girit uygarlığında başlamış. Yüzyıllar sonra boğa güreşleri İspanya'ya taşındığında boğa ile güreşen kahramanın giydiği cepkenin adı olar olmuş. Akrab takım yıldızındaki akrebin Kalbi diye bilinen Antares devam edecek hikayemiz. Söz kovan. Sözcüklerin kökenleri. Hazırlayan ve sunan Hatice Örün. Açık dergi